Merhaba. Merhaba Açık Radyo Açık Dergi teknolojinin karanlık yüzü. Bu sesi özlediniz değil mi? <gülüyor> <Vallahi> <gülüyor> Hoş bilmem geldin ben... Bahnu. <gülüyor> Hoş bulduk. Ben özlemişim gerçekten burada olmayı. E Murat'cığım ben yaklaşık başka işler yüzünden sanmayın ki keyiften keyifli işler yüzünden iki üç haftadır yoktum. Bu arada neler oldu? Bir böyle fishing fishing bir şeyler duydum evet, ben, ben de. Evet, SMS'ledik sende bir ara evet. bu konu hakkında. Doğru söylüyorsun. Banu'cum bir kere Önce Açık Radyo'dan başlayalım Geçen hafta tam programımız olduğu sırada e, Sen Olmadığın Zamanlar olduğu gibi Yine Sevgili Rastlanla er Programımızı yapıyorduk Senin ruhuna o üstlenmişti e, Fakat aynı anda